Bir de Cenab-ı Hakk'a yakın olan insanlar hakkında ilahi muamelenin de gereği bu. Yani 300'ler var, bu 300'ler içinden seçiliyor, 70'ler içine geliyor, onlarda eksilme olunca. 70'lerden seçilip yediler içine getiriliyor, yedilerden seçiliyor, üçe getiriliyor. O üç işte, insan içinden de çok defa arkadan bir hızlı gelip onlara geçmiyorsa şayet, onlardan gavisler seçiliyor, kutuplar, imamlar seçiliyor, kutuplar seçiliyor. Sonra yani o da yine böyle bir ehram gibi tabana doğru yayılırken çok genişliyor, binlerce oluyor. Sonra yukarıya doğru çıktıkça bazen iki imamda düğümleniyor, bazen bir kutbe girip dayanıyor, bazen bir gavse dayanıyor. Bazen kutbiyeti aynı zamanda gavsiyet temsil ediyor, bir tek insana bağlanıyor. Bu ilahi şey de öyle yani, ilahi ahlak diyelim. Allah'ın sevdiği kimselerle muamelesi de öyle oluyor denen şeyler, kutup aslında bu değirmen taşı var ya değirmen taşının ortasında da bir delik var orada bir odunun etrafında dönüyor, işte kutup ona diyorlar Dünya onların etrafında dönüyor tamam mı? Ya merkez o, merkez olmuş o diyorlar şimdi diyorlar ki her bölgenin bir kutbu var her yerleşim bölgesini ister Müslüman bölgesi ister kafir olsun. buna hep hepsi kendini bilmez. Ben kutup mühim, değil miyim bilmezler. Bunların bir de şey vardır. Büyük kutupları vardır. Kutbu Azam. Kutbu Azamları vardır. O da Hicaz bölgesinde yaşar. Bir hakkado hemen bir, birden bire en üst mertebeye çıkıyorsunuz. Hiyerarşiye dikkat etmeniz lazım. Şimdi, bir de bunların üzerinde üçler vardır. Yani iki tane imam var. İsa i̇mam ı Yemin, imamı ı Yesar. bir de en tepede şey var, Kutbul-Aktap ya da Gavs-ı Azam var. Göklerde ve yerde ne olursa olsun Gavs-ı Azam'ın kontrolünde olmadan olmaz. Peki bu Gavs-ı Azam kim? Gavsa azam, ilk yaratılandır. Her zaman o Hazreti Muhammed değil. Yok o, o, Abdülkadir de değil. O bir dönemde Muhammed diye gözükmüş. Bir başka dönemde Abdülkadir diye gözükmüş, bir başka dönemde şu anda da bizim şeyhimiz oluyor. Şimdi her devirde bir başka bedenle ortaya çıkar. Onun için göklerde ve yerde onun haberi olmadan hiçbir iş olmaz. Göklerin ve yerin idaresi ona aittir. Yani müşrik olacaksan adam akıllı o diyor. <gülüyor> her şey her şey ondan sorulur. Hah, öyle evet onu da söylüyorlar, Allah'a bile hükmeder diyor. Bunda şu, aynen bu. Şarani diye çok böyle öve öve bitiremedikleri bir şey vardır. <gülüyor> Hah bak, Tabakatül Kübra'nın ikinci cilt. Diyor ki, şartları, evvelin hakim olmak, ahirin hakim olmak, evveli ve ahiri olmayanın hakim olmak. Dedi, Şartlar öyle. Evet, İslam alemindeki temel bozulma nizamiye medreseleriyle başlamıştır. O medreselerin baş hocalarından birisi İmam Gaza'ydır. Şimdi şimdi bu var, bu böyle. Yani şey kitaplara geçmiş. Şeyin bir kitabı var. Abdülkadir Geylani'ye nispet edilen. O mu yazmış, ona iftira mı edilmiş, onu bilmem. Ama mesela eski ee, İzmir Müftüsü Celal Yıldırım'ın tercümesinde okudum. Bu da iyi Arapça bilen bir kişidir. Abdülkadir Geylani diyor ki, Nuh benim avucumun içinde oldu diyor. İbrahim benim merhametim sayesinde ateşten kurtuldu. Diyor. Benim diyor, bir elim balığın karnında. Bir elim de yedi göğün üzerindedir. Balık ne? Çünkü eski inanca göre dünya balığın sırtında ya. Bilmiyor muydunuz? Öğrenin canım, Allah Allah, bilmemek ait değil, öğrenmemek ait. Şimdi bir elini, bir elini balığın karnına koymuş çünkü onun sırtında dünya var. Öğreni de yedi göğün üstüne koymuş. Bu işi bunların arasında, Benden izinsiz hiçbir şey olmaz diyor. Ondan sonra bizim şimdi çok şimdi bu sıralar çok meşhur olan bir kişi de Abdülkadir Geylan'ın orada bir şiirinden diyor ki burada bak müridi dediği benim diyor. Müridi ida masara fi eyb ida müridi ida masara şerkan ou e magerba ugisuhu idha idha ma sar fi ay baldati ki, benim müridim Doğru 8000 ya. kana ida değil mi anı, ha müridi müridi ida kana şerka benim müridim ister doğuda olsun ister batıda ugisuhu idha ma sar fi ay baldati hangi ülkede olursa olsun, onun imdadına yetişirim. Diyor ki ben Asya'da şeyken, esirken hep geldi beni kurtardı diyor. Şimdi birçokları da bunu tepelerine tac ediyorlar, varsın etsinler. Yani Allah'ın huzurunda hesaplar verilecek, aklımızı başımıza alalım.